Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el de Hazreti Peygamber'i aramaktalar, o sırada bulunduğumuz vadinin içi taraflarından tıpkı değirmenin inlemesi gibi bir inleme işittik, daha sonra bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber, bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaat ile ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı, ben şefaatı seçtim, buyurdu, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyorum, beni de kendi